Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. amel küfür nedir? Küfrü üç madde halinde açıklayacak olursak. Birincisi itikadi küfür. Allah'ın isim ve sıfatları konusunda ya da İslam şeriatinin inanılmasını mutlak olarak gerekli kıldığı hususları inkar eden düşünce ve inanışlardır. Bu tür küfrü işleyen kimse kendisini küfre düşürecek inanç ve düşünceyi açığa vurduğunda kendisinin kafir olduğuna hükmedilir. Niyetinin iyi olmasına bakılmaz. İkincisi sözlü küfür, Allah-u Resulü'nü, İslam dinini ve dinin inanılması gerekli kıldığı meselelerde inkar manasını taşıyan ve başka bir manası Olma ihtimali olmayan sözleri, böyle dir sürçmesi olmaksızın ve bir baskı altında da bulunmaksızın, ister şaka olsun, ister ciddi olsun, isterse alay ederek olsun, söylerse sözlü küfür, sözlü küfürü işlemiş olur. Sözlü olarak küfre girmiş olur. Üçüncü küfür ise ameli küfürdür. İslam'ın işlendiğinde ve terk edildiğinde dinden çıkar, çıkmak olarak bildirdiği amelleri işlemektir. Örneğin bazı ameller vardır ki kişiyi kafir yapar. Ee, nedir bunlar? Niyeti ne olursa olsun mesela putlara kurban kesmek, Kur'an'ı ayaklar altına alıp çiğnemek, Rasulullah ile alay etmek, İslam dini ve Allah'ın ayetleriyle alay etmek, Allah'ın kanunlarına, zıt kanunlarla hükmetmek ve bunları övmek, Allah'ın şeriatının dışında şeriatlere mahkeme olmayı istemek ve bu şeriatleri övüp beğenmek, istemek, bunlar kişiyi amelen küfre sokan hususlardır. Bunlara, küfrün her türlüsünden itikadi olsun, sözlü olsun, ameli olsun şiddetle sakınmalıdır. Çünkü e, kardeşlerim ağzımızdan çıkan bir cümle bizi nasıl ki iman dairesine sokuyorsa, bizi cenne, bize cenneti kazandırabiliyorsa, e, yaptığımız ağzımızdan çıkan bir söz de bizi cehenneme sürükleyebilir, yaptığımız bir amel de bizi cehenneme sürükleyebilir. E, şiddetle küfrün her türlüsünden Sakınmak gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.